Whatsapp gelen bir soru var hocam. Kadınların hayızda hallerinde sure okuyup okuyamamaları ile ilgili izleyicimiz eskiden okunmaz diye bildiğini, daha sonrasında Felak Nas surelerini ve Ayetel Kürsi'nin dua niyetine okunabildiğini duyduğunu ve bizden de bu konuyla ilgili bir teyit isterler. Evet, adet görmek normal bir kadının özelliğidir. Evet. Adet aslında doğum yapabilmenin de bir işaretidir. Adet görmemek kadın için bir aslında nakisa olabiliyor zaman zaman. Yani doğum kabiliyeti olmamak anlamına da gelebiliyor. Evet. Dolayısıyla kadın e, adet görecektir. Ya bu normal bir şey. E, peki bu adet durumunda dine yasaklanan şeyler var. Nedir? Namaz kılamaz, oruç tutamaz, e, camiye girmemesi tavsiyesi var. İşte Kur'an'a öğrenciler hariç el sürmemeli, süremez diye de ne yapıyoruz? Bunları beyan ediyoruz. Evet. Peki böyle bir hanımefendi Allah'ı zikredebilir mi? Evet. Cenab-ı Hakk'a niyaz edebilir mi? Evet. Cenab-ı Hakk'a niyaz ederken bildiği kelimelerle de niyaz edebilir. Kur'an'da geçen mesela Allahümme rabbena etina fid dünya, mesela o رَبَّنَا اُفِرْل۪ي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِن۪ينَ gibi mesela dua içeren kelimeleri, cümleleri, cümleleri söylemesi her zaman mümkün ve caizdir. Peki Naz Felak surelerini Resulullah Aleyhisselam mesela göz değmesi veyahut sihre karşı tavsiye etmiş. Ayet-el Kürsi'yi tavsiye etmiş. Dolayısıyla bunlar bir dua mahiyeti taşıyan evet. bir hastalığa karşı da okunabilecek sureler olarak Resulullah Aleyhisselam'ın rivayetlerinde yer alıyor. Dolayısıyla mesela e, e, diyelim Nas ve Felak yahut İhlas Suresi o kadar dua içermiyor ama Ayet-el Kürsi e, tavsiye edildiği için mesela onun okunması hatta Fatiha'nın e, dua mahiyetinde dua niyetiyle okunması e, olabilir, caiz olabilir. Orada çünkü ihtinas sıratel müstakim Cenab-ı Hak'tan bir talebiniz var. Daha önce Cenab-ı Hakk'a bir arzunuz var. Arz ediyorsunuz. Evet. Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim. Bu bir nevi zikir. Sonra İyyâke nâbudu ve İyyâke nesta'im bir bağlılık ifadesi ve arkasından da niyazınız var. O zaman şöyle diyoruz, adetli bir hanımefendi dua anlamına taşıyan ayetleri, sureleri dua niyetiyle okuyabilir. Bunda herhangi bir sakınca yok.